Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evliyen ve elahirin ve ila cemii'il enbiya'i vel merselin ve ila cemii'il evliya'i ve elhamdülillahi rabbil alamin Ben kim sorusuna cevap vermeye çalışıyordu. Eğer Kendimizi tanımazsak, Anlamazsak, Bu ademde kayboluruz. Kendimizi kaybederiz. Kendini kaybedenin hiçbir şeyi olmaz. Kendini kaybedenler, Rabbini kaybeder, Ebedi hayatını kaybeder, insanlığını kaybeder. İnsan, Hazreti insan olmayı kaybeder. Onun için Rabbimizin, Bizi bize tanıttığı gibi, Tanımamız lazım. Bizim de kendimizi Rabbimizin bize tanıttığı gibi tanıyıp anlamamız lazım. Anlayıp yaşamamız lazım. Rabbimiz bizi bize nasıl tanıtıyordur? Hepimizin inşallah bildiği, öğrendiği, Anladığı gibi tabii başlangıç yapmaya çalışıyoruz. Biri ben kim dediğinde bunu Rabbine sorduğunda bunu Kur'an'a sorduğunda Allah'ın vahyine sorduğunda alacağı cevap nedir? Sen irade edin dilediğim ruhundan nefedi yarattığın melekleri secde ettirip yer yüzünde halife kıldığın yerde gökte ikisi arasında ev ne varsa emrini amade kıldım, bana av abdolsun diye sevesin aşık olasın aşkı aşıklığı yaşayasın diye yarattığım, abdumsun, kulumsun. Benden başka hiçbir varlığı olmayan zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiğim, güzelliğimle tecelli ettiğim kulumsun, abdumsun. Eğer biz kendimizi böyle Rabbimiz de anlamazsak Anlamış olmuyoruz. Sadece zahiri olarak görünen işin elbise tarafına bakmış oluruz. İnsan kıymetini, değerini elbisesinden almaz. Kendisi ya kıymetli, değerlidir ya da bir değeri yoktur. Değerini nereden alıyor? Rabbine olan Duasından, davetinde. Onun için Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Eğer duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz olur ne de yeriniz olur. İnsanın bütün gücü sadece duasıdır. Gerisini takdir eden, yaratan Allah. İnsan ne kadar kendisinin yaptığını zannetse de, bütün işlerin sonu Allah'a varır dedi, o takdir etmedikçe hiçbir şey olmaz. Bizim dilimizle, gönlümüzle, bir de fiilimizle yaptığımız duayı Allah kabul ederse olur, etmezse olmaz. Onun için ben kimim sorusuna Allah'ın verdiği cevabı vermek lazım ki yanılmış olmayalım. Herkes kendine göre bir şeyler bilir, öğrenir, anlamaya çalışır. Herkes kendini kontrol etsin, gönlüne baksın. Çünkü onun varlığı onun manevi tarafıdır. Yedisi onun elbisesidir. Herkes gönlüne, yani kendine baksın ve kendine sorsun. Mesela ben kendime sordum. Bu alemde ne öğrendin diye sordum. Baktım hiçbir şey öğrenememiş. Hiçbir kelime dışarıdan öğrenememiş. Yoktur, sıfır. Sadece Rabbimizin öğrettikleri vardır. Başka bir şey yok. Ama hiçbir kelime yok. Olur ki insan birinden bir kelime öğrenir, yok öyle. Bu her birimiz için bu böyledir. Biz öğrendiğimizi zannediyoruz bir şeyler. Ama hakikat öyle değildir. Çünkü Sadece Allah'ın ayetleri imanımızı arttırır. Sadece Allah öğretiyor. Öğreten Allah'tır. İnsana bilmediğini öğreten Allah'tır. Her neyi öğrendiysek bilelim ki o mutlaka ayetin beyanıdır, ayetin tefsiridir. O gönlümüzde yer eder. Ama geriye kalan her ne varsa Allah onu siliyor. Geriye her ne varsa o bizi kirletiyor da ondan siliyormuş. Söyledim, kontrol ettim. Tek bir kelime bulamadım. <gülüyor> Dışarıdan öğrendiğim bir kelime acaba var mıdır diye. Yok. Her neyi işitirsek işitelim, neyi öğrenirsek öğrenelim. Eğer o bizim gönlümüze onu yazmadıysa o silindi. O siliniyor. Ama buna karşılık eğer biz onu kendi nefsimize yazdırırsak onu silmek çok zor. Şeytan onu vesveseyle eğer gönlümüze yazdırırsa onu silmek gerçekten çok zor. Ne zaman ki onu silecek olan bir vesileyle sildiyse, yerine ayetlerini, vahyini yazdıysa, o zaman nefis teskiye olmuş olur, nefis o perdelerden kurtulmuş olur. Onun için kula düşen Rabbinin huzurunda ben senin bana öğrettiğinden başka bir şey bilmiyorum. Herhangi bir şeyi senin öğrettiğinden başka anlamıyor. Bunun içinde elbette ki bir öğretenin olması gerekir. Onu gönlümüze, Allah'ın ayetlerini gönlümüze yazacak birinin olması gerekir. Elbette ki bu Resulullah Efendimiz'dir, Peygamberler'dir. Aynı şekilde kıyamete kadar Peygamber varisleridir. Her şeyi doğru anlamak gerekir. Yoksa yalan, yanlış şeyleri gönlümüze yazmış oluyoruz ve onu taşıyoruz. Bir yük olarak taşıyoruz. O bize sadece ağırlık verir. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, Kitap yüklü merkep olur. İnsanın kendini bilmesi, anlaması için o ilk anı da anlaması gerekir. İlk andaki kendi yaratılışını da anlaması gerekir. Bütün varlığın yaratılmış sebebi sadece Allah'ın kendi kendini, kendi güzelliğini sevmesidir. Dolayısıyla bu güzelliğini tecelli ettirip hem kendisi şahit olmak hem de şahit kendi güzeline, güzelliğine şahit kılmak için bütün varlığı Yaratmayı diledi. Bunun en başında evet. insan gelir. En başında evet. hakikati Muhammediye. Övülen Rabbimizin hakikati tecelli etmiştir. Bütün insanların ruhu, hakikati, maneviyatı ondan tecelli eder. yaratmış. Sonra gerisini, hepsini onun için yarattı buyurdu, onun emrine hamada yakıldı. İnsanın yaratılışı aşktan ibaret, Allah'ın sevgisinden ibaret, güzelliğinin tecellisinden ibaret. Kendi güzelliğini seviyor, dolayısıyla tecelli edip yaratınca, İnsan Allah'ın güzelliğinden ve aşktan ibaret bir varlık olmuş oluyor. Onun için eğer bir şeyi seviyorsak bizim için kıymetli ve değerlidir. Onu sevmeyince ya da sevmekten vazgeçince kıymetini, değerini kaybeder. İnsan da kıymetini sevmekten ve sevilmekten alıyor. Rabbini sevince, Rabbi onu sevince kıymetli ve değerlidir. Rabbini sevince, Rabbi için sever. Rabbinin sevdiğini sever. Allah hiçbir şeyi batıl olarak yaratmadı buyurdu. Her şeyi hak ile yaratmış. Her şeyde tecelli eden isimlerinin güzelliğidir. Onun için her şeyin o tecelli ettiği güzelliği onun ruhudur, canidir Ve o Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Rabbini tesbih eden, hamd eden her şeyi Rabbini seven sever. Her şeyi sever. Aynı şekilde bu nazarla da nazar eder. Böyle bakar. Bütün varlığa, bütün mahlukata. Söz konusu insan olunca Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiş. 99 ismi tecelli etmiştir. Ve her anda o aynada o güzellik görünür. İster bunu bilelim, ister bilmeyelim. İster görelim, ister görmeyelim. Bu zaten böyledir. Ama görmeyen kendi kendini kör etmiş, kendini perdelenmiştir. Manevi olarak bakamamış, sadece zahiri olarak baş gözüyle bakıp sadece zahiri tarafı görüyor, bedeni görüyor, bedene ait arzuları, istekleri görüyor, dünyaya ait olanı görüyor, mevkii, makamı görüyor. Bakışı nasılsa, hükmü de o bakışına göre veriyor, herhangi bir insana herkes bakıyor, ama herkesin gördüğü farklı bir şeydir, ama baktıkları aynı insan. Ne kadar tanıdıysak bakışımız o kadar değişir, o kadar farklı olur. Mesela hepiniz burada bize bakıyorsunuz. Hiç birinizin gördüğü aynı değildir. Herkes kendi bakışıyla bakıyor. Biri bir tanıyor, biri beş tanıyor, biri on tanıyor. Bakış nasıl bir olsun? Farklı farklıdır. Ayrı ayrıdır. Biri beş senedir tanıyor, biri on senedir tanıyor, biri yirmi senedir tanıyor. Elbette ki bakış farklı olacak. Onun için herkesin bakışı da özeldir. Eğer anlatacak olsa herkes kendine göre anlatır. Ama hiç tanımayan biri gelse, baksa hiç anlatamayacak. O da kendine göre şu anda neyi gördüyse onu söyleyecek. 5 dakika 10 dakikalık bir tanımayla anlatmaya izah etmeye çalışacak. Kendine göre tabi. Ama hiçbiri de gerçek manada anlatabilir mi? Hayır. Kim anlatır? Allah. Onu yaratan. O'nu yoktan yaratan, irade edip, tecelli edip yaratan, evvelini, ahirini, zahirini, batınını bilen, el-alim olan Allah anlatır. O biliyor. Ondan başka kimse bilemez. Kendisi bile kendisini Allah'ın bildiği gibi bilemez. Belki Bir zeryadan bir damla misali insan kendini anlamıştır. Çünkü kendini anlarsa zatıyla sıfatıyla tecelli eden Rabbine şahit olması lazım ki anlatabilsin. O da kendini bilemez. Allah'ın bildirdiği kadar bilir, bildireceği kadar bilebilir. İnsan ben kimim dediğinde Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi bizim de zikrettiğimiz gibi evvel O'dur, ahir O'dur, zahir O'dur, batın O'dur, alim O'dur. Evvelimiz O'dur Allah, ahirimiz o. Huzuruna gideceğimiz, sonunda kendisine varacağımız yine o. Zahiri olarak tecelli edip yaratan zahiri tecellimiz ondan ibaret. Zahirimiz onun tecellisi, batın olan o. Görmediğimiz tarafımız yine tecelli eden ona ait. Halim olan odur. Ayet böyle geldiği için hepsini beraber anlamak gerekiyor. Zu'l evvelu vel ahirun ve zahiru vel batın ve huve bi kulli şey'in alim. Halimimiz odur. Bizi bilen odur. Bize bildirdikleri bildirdiği kadarıyla bildiğimiz ona aittir. Bizde bizi bilen odur. Biz de onun bize, bizi bildirmesiyle biliyoruz. Ne kadar bildirmişse o kadar biliyoruz. Ondan başka hiçbir şey bilmiyoruz. Alim olan Allah'tır. Ne kadar bilmemizi dilediyse, ne kadar bilmek için biz çaba gayret sarf edip, duamızı yapabildiysek, o kadar da bize öğretmiştir, bildirmiş, haber vermiştir. Eğer evvelimiz oysa, ahirimiz oysa, zahirimiz oysa, batınımız oysa, halimimiz oysa biz neredeyiz? Biz kendi kendimizi öyle dünyaya gelmiş kendini bilen bir şeyleri kazanmaya çalışan, sahip olmaya çalışan, zahiri olarak bir hayat yaşayan, arzuları, istekleri olan, korkuları, endişeleri olan, sevdikleri olan, sevdiklerini kaybetme korkusu, endişesi olan bir varlık olarak anladıysa, sadece görünen tarafa aldandık, bunu kendimiz zannettik manevi tarafımızı Allah'tan olan tarafımızı öbür zahiri tarafa feda ettik, kurban ettik demektir. Onu tercih edemedik, kendimize gelemedik. Elvis'e takıldık. Egeri insana zahiri tarafına göre, mekmalına, mükresine göre hep ne sebepten olursa olsun Kıymet yer veriyorsak, elbisesine kıymet veriyoruz demektir. Her ne varsa, hepsi bir imtihan olarak verilmiş, manevi yolculuğu yapsın diye, Allah'a yeryüzünde halife olsun diye, Allah'ın güzelliği üzerinde kemale ersin diye dünyaya göndermiş. Ama o dünyaya, çamura takıldıysa bu durumda bir insan düşünün elbisesine kıymet değer veriyorsun. Elbisesi yoksa kıymet değer veremiyorsun. Bu bakış rabani bir bakış olmaz, ilahi bir bakış olmaz. Bu bakış körün bile bakışı değil. Her akıl sahibi, aklını kullanan herkes bilir ve anlar ki kendisini yaratan mutlaka kendisi üzerinde bir muradi vardır. Mutlaka kulun bunu anlamaya çalışması lazım. Elbette ki öğrenirken bunu Rabbinden öğrenecek ilk öğreneceği şey de ben kimim sorusuna. Cevap vermesi lazım. Rabbinden bunu öğrenmesi lazım. Yani Rabbine, Rabbim ben kimim diye sorması lazım. Alacağı cevabı biraz önce söyledim. Sonra durup kendine gelmesi gerekir. Ben ne yapıyorum? Allah'ın kul üzerinde muradı, Allah'ın ayet-i kerimede duyurduğu gibi Rabbaniyum olun. Rebbaniyum. ilahi bir varlık olun. Rebbani bir varlık ol Her şey bu hayattaki bütün imtihanlar ilahi bir varlık olmak içindir. Rebbani bir varlık olmak içindir. Mühsin bir varlık yani güzel bir varlık Allah ile güzel bir varlık Olmak içindir. Allah ile güzelleştikçe, Rebvanıyun oldukça Allah'a yaklaşır. Allah'a yakınlık böyledir. Bunun için zahiri taraftan vazgeçip manevi tarafta durması gerekir. Zahiri tarafı da binek olarak kullanması gerekir. Rabbinin güzelliğini kazanmak için, Rabbine yakın olmak için, Rabbine dost olmak için, kendi hakikatine ermek için. Böyle olmayınca insan, Allah öyle buyuruyor, Allah kimseye zulmetmez, insan kendi kendine zulmeder. İnsan kendini karanlıkta bırakınca en büyük zulmü kendisine yapmıştır. Yani Allah, sen benim yeryüzündeki halifemsin. Sen Hazreti İnsansın. Her şeyi senin emrine vermişim. Her şeyi senin için yaratmışım. Sen aşktan muhabbetten ibaret bir varlıksın. Sevilmeye layıksın. Meleklerin secde etmesine layıksın. Desin, o da ben çamurdanım desin. Ben çamuru istiyorum, fani olanı, rüyayı istiyorum, hayali istiyor, vehmi, zami istiyorum. Vakı olanı tercih etmiyorum desin. Kendi kendimi tercih etmiyorum desin. Kendini kendisine karşı karanlıkta bıraksın, zulümat. Kendine zulmetsin, zalim. İnsan çift yönlü varlıktır. Bir böyle zahiri tarafı vardır. Bir de ona tecelli eden manevi tarafı vardır. Zahiri tarafı için Allah öyle buyuruyor ayet-i kerimede. Zahiri tarafımızı bilmek, anlamak istiyorsak yine Rabbimize soracağız. Benim bu zahiri tarafımda neler var? Ben hangi haldeyim? Ne buyuruyor ayet-i kerimede? İnsan zayıf yaratılmıştır. İnsan pek nankördür. İnsan acelecidir. İnsan hayri istediği gibi şerri de aceleyle istiyor. Ne kadar cahil. İnsan cahil. İnsan hakikati görmemek için direniyor. İnsan Rabbine karşı Kibirleniyor, mağrur oluyor. Hangi taraf? Zahiri tarafiydi. Öteki tarafta Kerremnahu nahu benia Mükerrem kılmış. ikrama nail kılmış. Onun şerefli kılmış. Ona ruhundan nefretmiş. Artık bundan öteye söz söylenemez zaten. Allah'ın güzelliği tecelli etmiş. Kula daha de tercih et. Bu nankörlük yapan, bu zayıf, aceleci, nankör olanı mı tercih ediyorsun? Yoksa Rabbinden, tecelli eden Rabbinin güzelliğini mi? Meleklerin secde ettiğini mi tercih ediyorsun? Allah'a yakın dost olanı mı tercih ediyorsun yoksa çamuru tercih edeni mi? Tercihene yap. Ben kimim sorusuna cevap verirken, eğer manevi tarafı görüp tercihimizi Rabbimizin tecellisinden, güzelliğinden yana yaparsak, Kazanmış oluruz. Onu kazanmış oluruz. O olmuş oluruz. Eğer o nankörden, zalimden, kendisine zulmedenden o Rabbine karşı mağrur olan Rabbinin güzelliğine karşı mağrur olan kendi hakikatine karşı gururlanıp, kibirlenip onu da, ondaki güzellikleri de bu da benimdir. Bana aittir diyen, deyip kibirlenen tarafı kabul etmiş oluyoruz ki tam bu şeytanla, iblisle beraber olmaktır. Her şeyi mutlaka Rabbimizden öğrenmemiz lazım. Hem Rabbimizi Rab'imizden öğrenmemiz lazım. Kendimizi ben kimim sorusunu Rab'imizden öğrenmemiz lazım. Hayat nedir? Bu hayatı asıl yaşamam gerekir. Bu hayatta yaşadıklarım nedir? Hikmeti nedir? Ya Rabbi senin muradın nedir dediğimizde yine Rab'imizden öğrenmemiz lazım. Bunun için inşallah yapmamız gerekeni yapıyoruz. Allah'ın bize indirdiği Kur'an'ı okuyoruz. Anlıyoruz. O anlatır. Rabbin sana okuyacak ve sen hiç unutmayacaksın. En başta onun için onu söyledim. Gerisini unutacaksınız. Unutmadık zannediyoruz, bilgimiz olduğu zannediyoruz. Yani bir Allah'ın verdiği hakiki bilgi vardır, vahyi vardır. Onu vermiştir zaten. Onun için herkesin gönlünde Kur'an mevcuttur. Ayetler mevcuttur. Onu biliyor. Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurduğunda... Her şeyi öğretmiştir. Ben senin Rabbinim. Seni terbiye eden benim. Seni terbiye ettim. Terbiye etmiş. Öğretmese nasıl terbiye olur? Buna karşılık vermemiz gereken cevap nedir? Evet yarab. Biz şahidiz ki sen bizim Rabbimizsin. Bizi kendine şahit kıldı. Bizi Rabblığına şahit kıldı. Bizi terbiye etti. Her şeyi öğrettin. Ama üstü örtülmüş, örtülmüşse açacağız. Açmak için anahtar lazım. Anahtar Kur'an-ı Kerim'dir, Allah'ın vahyidir. Onun için hep onunla açmaya çalışıyoruz. Belki her bir ayet için, belki bir kapı vardır. Her bir kapı için bir anahtar gerekiyor. Onun için, onun için o kadar durmadan konuşuyoruz. Hep kapılar açılsın istiyoruz. Bütün kapılar açılsın. Bütün ayetler gönlümüze tecelli etsin, insin. Allah onu vahyetsin. Onun için esrarla gönlümüzü açıp dinleyelim diyoruz. Gönlümüzü açıp dinleyelim ki Allah'ın vahyi açılsın. Eğer onun karşılığı bizde yoksa dışarıdan gelen herhangi bir bilgiyi Alamıyoruz, anlamıyoruz ve bize bir fayda vermediği gibi o bizi diriltmez. Eğer Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde hemen davetine icabet edin buyurduysa Allah edip dirilin. Dirilmesi için senin içinde bir şey ol senin dirilmen gerekiyor. Senin içindeki... Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya geldiğinde o senin içinde, o seni diriltiyor. Sen ayetle diriliyorsun. Onun için sonuç, sonuç canlı Kur'an olmaktır. Ya da böyle yapmadık, Rabbimizi dinlemedik. Ayetlerini okuyup, anlamaya çalışıp cevap vermedik. Şeytan bize öğretir. Nereye öğretiyor? Gönlümüze mi? Haşa. Şeytanın vereceği göçvese oraya yaklaşabilir mi? Yani gönülden öteye gidebilir mi? Orada Allah'ın nuru tecelli etmiş. Orada aşktan, muhabbetten, sarhoş, sema eden biri var. Rabbinin hitabını işitmiş, cemalini müşahede etmiş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Emrine, hitabına cevap vermiş. O cevapla beraber ondan başka tarafa dönemeyen, Rabbini isteyen, sema eden, aşktan sarhoş biri var. O sadece Rabbini istiyor, Rabbi ile beraberdir. Şeytan vesveseyi nefse veriyor. İnsan da kendi hakikatinden yüz çevirince, Rabbinden yüz çevirince nefsiyle baş başa kalır. Şeytanın nefse verdiği vesveseyi kabul eder. Hatta öyle bir hal alır ki artık Allah'ın ayetlerini anlayamaz olur, dinleyemez olur. Ona sıradan kelime gibi, kelimeler gibi gelir. Oysa onu yaratan Rabbi onunla konuşuyor. İçerideki kımıldanmıyor. İçeride evet, Kur'an ayetleri mevcut. Bizim zannettiğimiz ele yazıyla değil. Allah'ın kudret ile yazmış. O diri. Senin gönlünde diri. Diri olması gerekir ama tabiri caizse öyle durmuş. Allah'ın indirdiği ayetlerle karşı karşıya gelince dirilmiş oluyor. O diriliyor. Ama Allah'ın ayetlerini dinlemeden de, zikretmeden de, ona cevap vermeden de, iman etmeden de o sende dirilmiyor. Sen onunla dirilemiyorsun. O dirilince senin bir adım atman lazım. Bir adım senden, on adım onda. Sen bir yap, ben on veririm dedi. Sen ayeti bir sefer dinle kabul ediyorum dedi. imanet O tecelli edince o en az on ikram eder. Bu en az olan. Sana aşk verir, muhabbet verir, Allah'a yakınlık verir, sana edep verir, ahlak verir. Onunla güzelleşirsin. Allah'ın böyle yapmasında mutlaka bir muradi vardır. Bazılarının söylediği gibi, hepsi hepimizi cennete göndermesi gönderseydi olmaz mıydı? Ya da hiç imtihan olmasaydı, ya da şeytan olmasaydı, ya da hiç sıkıntılar olmasaydı, hiçbir şey anlamamış. Allah'ın bir muradi var. O bize muradını öğretir. Hikmeti öğretir. Sebebini öğretir. Öğretince ne deriz? Ne bir eksik ne bir fazladır. Her şey yerli yerindedir. Olması gerektiği gibidir. Asla ondan daha güzel, bir zerre bile daha güzel olamaz deriz. Hakikat böyledir. Akşam yatmadan önce... Mutlaka ben kim sorusuna cevap vereceğiz. Ben sadece böyle kısa ve öz olarak anlamamız gerektiği şekilde ayetleri söylüyorum. Her söylediğimiz bir ayetin beyanini. Ama inşallah Allah'ın izniyle Kur'anı okurken. Ayetlere göre genişletilmiş meareni okurken Rabbimize cevap verirken Rabbimiz bize öğretecek o öğretecek o öğretmezse hiçbir şey bilemeyiz. Eğer gönlümüzde bir bilgi varsa belirli ki mutlaka ayetlerin beyanidir. Gönül sahte olanı kabul etmez, sahte olanı kabul eden nefis, o zanî kabul etmez, wesfesiği kabul etmez. Arada berzah vardır. Onun dünya ile ilgili bilgilerle hiçbir alakası yoktur. Dünyaya ait olan bilgiler Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi denizlerden biri tatlı, biri su, biri tuzlu, biri hayat veriyor, ötekini işten öldürüyor. Su diye işten öldürüyor. Ama ikisinde de balık yerseniz, istifade ederseniz. Evet, zahiri tarafa ait olan bilgiyle zahiri olarak kazanırsın. Bu zahiri tarafında tabii ki beden binek olduğu için manevi olarak da onun kullanılması gerekir. Onunla namaz kılıyorsun, ibadet yapıyorsun, hayır işliyorsun, cehd ediyor, cihad ediyor, hayırda yarışıyorsun, onu kullanıyorsun, istifade ettin. Metele onu doğru kullanman. Bir de, manevi tarafa ait olanlar tamamen gönüle giriyor. Gönül deyince bir adım ötesindeki ruha söylüyoruz. Gönül arada berzahtır. İkiye böl, yarısı bu tarafa ait, yarısı o tarafa. Arada berzah var. Ben kimim sorusuna cevap verebilmek için... İnsanın kim olduğunu görmesi gerekir. Ki dost doğru cevap olsun. Nasıl görecek? Ona bir ayna lazım. Bir ayna. Ne demişlerdi? Her şey hak ile kaim mirati Muhammedten Muhammed'den hak görünür daim. Miral ayna demektir. Hakun tecellisi si insanadır. Hazreti insanadır. Ayna da ondur. En önde ayna olarak kim vardır? Tabii ki Resulullah Efendimiz vardır. Bütün Peygamberler, her bir peygamber, kendi kavmi için aynadır. Ona kim olduğunu tanıtan ayna. Aynaya bakınca kim olduğunu anlar. Hakikatte ben böyleymişim ama kirlermişim. Ben perdelermişim. Ben yanlış bakmışım. Hakikat öyledir. Allah'ın ruhundan nefrettiği, hakikati Muhammediye dediğimiz o övülen, övgüye layık olan tecellidir. Sen zaten öylesin. Aynaya bakarken de hepsini göremiyorsun. Sadece ondan tecelli eden nuru görebiliyorsun. Ondan meydana gelen güzelliği görebiliyorsun. Yine de kendini görememişsin. Ama kendindeki güzelliğe de onun üzerinde şahit olmuş oluyor. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Mümin, müminin aynasıydır. Birbirimize bakınca aslında her birindeki güzellik bizde mevcut. Ondaki güzellik zaten Allah'ın isimlerinin, güzelliğinin tecellisidir. O zaten sende mevcut. Ama bir de esmaül hüsnadan el mümin. Allah'ın esmasıdır. Bu durumda Allah kuluna bakınca kendi güzelliğini görme yediler. Kul da kendine bakınca Rabbinin güzelliğini görür. Rabbinin vahhiyle Rabbine nazar edince yine Rabbinin güzelliğini, kendi güzelliğini görmüş olur. Kendindeki Rabbinin güzelliğini görmüş olur. Ayna. Bu ayna, o zahiri aynalara benzemiyor. Bu gönül aynası. Mesele gönüle bakabilmektir. İnsan Allah'ın güzelliğinden ibaret bir varlık. Gerisi onun elbisesi, imtihan sahnesi için ona gerekli olan malzemeyi barındırıyor. Evdir, ayaktır, baştır, gözdür, ağızdır, kulaktır. Hepsi bunun içindir. Hepsi Rabbinin güzelliğini üzerinde göstersin diye İmtihanlar için, imtihanları kazanmak için kendisine verilmiş tabiri caizse aletler, malzemeler. Zahiri tarafından kendi gönül alemine dönersen ne olur? Allah'ın kendisine nefreti, ruha, hakikatine dönünce o tecelli etmeye başlar, nuru tecelli etmeye başlar, gönüle. Bu sefer aşkı, aşıklığı yaşamaya başlar, güzelliği yaşamaya başlar. Öteki taraf yavaş yavaş o karanlık, aydınlanır. Hakikat Tecelli eder. Hakikat bir tek Allah'ın güzelliğidir. Allah'ın yakınlığıdır, dostluğudur, cemalidir. O zaman insan kim olduğunu anlamaya başlar. Ne olduğunu anlamaya başlar. Durur ve sadece seyreder. Hayat baştan sona yoldur, yolculuktur. Her gün biraz daha geldiğimiz yere yaklaşıyor. Dünyadan da uzaklaşıyoruz. Ama her gün her neyi kazandıysa o üzerimizdedir. Bu ya Rabbimize dönüştür ya da Rabbimizden yüz çevirmektir. Ya Rabbimize yakınlıktır ya Rabbimizden, kendimizden uzaklaşmış oluyoruz. Hiç kimse hiçbir şekilde ne Allah'a yakın ne de uzak olabilir. Bu tamamen onun gönlündeki bakışıdır, imanidir, anlayışıdır. Allah herkese şah damarından daha yakındır. Uzaklaşabilir mi? Uzak olabilir mi? Mülkünden çıkabilir mi? Kendi kendini karartmıştır, yüz çevirmiştir, gözünü kapatmıştır, görmedim, anlamadım, bilmiyorum demiştir, göremiyorum demiştir. Ama görmek isteyenlere Allah gösterir. İşitmek isteyenlere Allah işittirir. Bilmek isteyenlere Allah bildirir. Rabbine varmak isteyenleri de mutlaka huzura layık hale getirip huzura alır. İnsanın bütün gücü duasıdır. Duası neyse kazanabileceği de olur. Onun için yarın kıyamet günü de hiç kimse Allah'ın ona layık gördüğünü kabul etmemezlik edemez. Onun için al kitabını oku. Bugün hesap sorucu olarak sen kendine yetersin buyurduğunda ne derler kaybedenler? Biz kendimize zulmettik. Yani biz kendimizi karanlıkta bıraktık. Görmek istemedik işitmek istemedik, anlamak istemedik, biz kendimize zulmettik. Rabbimizi dinlemedik, onu ciddiye almadık. Davetine icabet etmedik, biz kendimize zulmettik derler. Onun için, onun duası neyse olur. İnsanın bunu unutmaması lazım. Allah bu durumda ona ne demiş olur? Sen istedin, ben de verdim. Sen neyi istedinse onu verdim. Sen dünyayı istedin, senin için takdir ettiğimi verdim, sana ikram ettim. Sen övülmeyi istedin, ben de seni övdürdüm. İnsanlar seni övdü. Her neyi istedinse, ne kadarını takdir ettiysen verdim. Gerisini, gerisini sen kendini mahrum et. Gerisini sen kör ve salır davrandın. Onu yok saydın, ciddiye almadın, kıymet değer vermedi. Senin için kıymetsiz değersiz olanı neden sana vereyim? Neyi kıymetli değerli bildinse onu sana verdim. Senin duan da oydu, istediğin de oydu, çaban gayretin de onun içindi. Onu aldın. Benden de onu istemiş oldun, ben de onu verdim. Onun için herkes ne istediğine bakmalıdır. Neyi tercih ettiğine bakmalıdır. Neyin peşinden koştuğuna bakmalıdır. İlk isteyeceğimiz, peşinden koşacağımız, onun için çaba gayret sarf edeceğimiz nedir? Kendimiz kim olduğunu bilmek ve kendi kendisi olmak. Kendi hakikatimiz olmak, Rabbimiz'in güzelliği, tecellisi olmak, Rabbimize yakın olmak, dost olmak, Rabbimiz'le beraber olmak, cemalini müşahede etmek, Rabbimiz'in bize abdüm, aşığım, kurum demesi, ben senden razı oldum demesi, Muradım senin üzerinde gerçekleşti ve sen yeryüzünde bana halife oldun. Güzelliğimi üzerinde gösterdi. Sana bakınca kendi güzelliğime şahit oldum. Elgirgaya buysa, amaç buysa her şey tamam. Başka bir şeyse artık insanın Kendine bakması lazım. Aklını ne kadar kullanıyor? Onun için Allah düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Allah'ın ayetlerini tefakuh etmez misiniz? Ayetler üzerinde derinlemesine düşünmez misiniz? Onun arkasındaki manaya bakmaz mısınız? Bakacağız. Ayetlere bakarken... Bir de insan Allah'ın kitabı, hem de özel kitabı. Kendi kitabımızı okuyacağız. Nasıl ki Kıyamet günü al kitabını okur <gülüyor> buyuruyor ya. Şu anda kitap kendi gönlümüzdür, kendi maneviyatımızdır, kendi halimizdir, kendi nefsimizdir. Kitabımızı okuyacağız, burada okuyacağız. Beğenmediğimiz yerlerini sileceğiz, tövbeyle, istiğfarla yerine Allah'ın ayetlerini yazacağız. Allah'ın vahyini yazacağız. Bir yerde Allah'a itiraz varsa onu silip Allah'a teslimiyeti yazacağız. Bir yerde vesvese varsa oraya Allah'ın tesbihini yazacağız. Rabbimizin Sübhanlığını yazacağız. Zulüm varsa Rabbimizin rahmetini yazacağız onun yerine. Bu bizim gönül kitabımız. Gönlümüzdeki hakikat Allah'ın kitabı tecelli etsin. İnşallah hep beraber öyle yapacağız. Ama bunun için Tabii ki kendi gönlümüze dönmemiz lazım. Kendi kendimize dönüp kendi gönül kitabımızı okumaya çalışmamız lazım. Nefsimize neler yazılmış, gönlümüze neler yazılmış bakacağız. Onu Allah'ın vahyiyle değiştirince göreceğiz ki Kur'an'ın nuru tecelli edecek. Kur'an'ın nuru gönlümüze tecelli edince öbür taraftan da gönlümüzdeki Kur'an tecelli edecek. Ve biz onunla dirilmiş olacağız. Rabbimizin davetini icabet etmiş olacağız. Bu ayeti okurken bütün ayetler, her bir ayet öyledir. Mucizeliğini görmek ve hikmetini anlamak için, Allah mutlaka kuluna öğretmek için vahy ediyor. Ne buyuruyor? Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde. Mesela Allah sizi davet ettiğinde deseydi yeterli miydi? Yeterliydi. Ya da Allah'ın Resulü sizi davet ettiğinde deseydi yine yeterliydi. Her ikisinde de vahiydi. Kur'an'dı yani, Allah'ın ayetleriydi. Ama niye Allah'ın Resulü diyor? Bütün kapıları kapatıyor, kapıyı doğrudan gösteriyor. Allah'ın Resulü, Allah'ın vahiy ile davet edecek haberiniz olsun. Öyle kafana göre ben bu işi yaparım, sakın demeyesin, ben bunu yaparım demeyesin. O davet edince diriliyorsun da Davetine icabet etmiş oluyorsun. Bu davete Allah bu durumda benim davetime icabet ettin Sen onun davetine icabet edince o sana nasıl muamelede bulunur bunu anlamaya çalışmak lazım. Allah bizi davetini icabet edenlerden eylesin. Amin kendini bilmeye, tanımaya, kendini bulmaya, kendi kendisi Allah'ın kendisine nefrettiği hakikat olmaya, ruh olmaya, çaba gayret takip olmaya çalışanlardan eylesin. Amen. Bu manevi yolculuğu yürüyüp, sırat-ı müstakimde, sırat-ı müstakimde yürüyenlerle beraber yürüyüp, Rabbine varanlardan eylesin. Amin. Kendi kendine, kendi hakikatine, kendi sırrına erenlerden eylesin. Amin. Allah bizi dünyada mahşup eylemesin. Amin. Ahirette mahşup eylemesin. Amin. Bizi huzurunda mahşup eylemesin. Amin. Bizi kendini kaybedenlerden eylemesin. Amin bu fani dünyada fanilik içinde fanilerle beraber kaybolanlardan eylemesin Amin Hakkı hakikati Allah'ın öğrettiği gibi öğrenen hakikatini arayan hakikati peşinde koşan hakikatini bulanlardan eylesin inşallah Amin. hakikate yol gösterenlerden eylesin inşallah Amin. Bulunduğu yere hakkı, hakikati, saçam, öğreten, davet eden, tavsiye eden, hakkı, hak yolu gösterenlerden eylesin inşallah. Amen. Allah hepinizden razı olsun. Amin.